Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ee, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Tekstilde geri dönüşümden bahsederek başlayayım programa. Ee, kumaşlar yeniden kullanılmadan önce ele alınması gereken önemli bir konu var. O da çok sayıda kimyasal barındırmaları. Bildiğiniz üzere e, İsveç'in e, ünlü iki perakendecisi var. Birisi Ikea, diğeri H&M. Bu iki perakende devi, Ikea ve H&M, önümüzdeki yıllarda tedarik zincirlerini temiz, zarar hale getirmeye söz vermişlerdi. İkisinin de 2030 yılı hedefleri var. Ee, Ikea'nınki şöyle, 2030 yılına kadar sadece geri dönüşümlü ve yenilenebilir malzemeler kullanan ve satın alma yerine mobilya kiralamayı teşvik eden döngüsel bir şirket olma hedefine sahip. H&M ise tüm kıyafetlerini aynı tarihe kadar yani 2030'a kadar geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklı tekstillerden üreteceğini söylemişti. E, tüm bunlar konfeksiyon ve ev eşyası endüstrilerinde henüz yaygın olmayan bir uygulama olan geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımın konusunda ciddi araştırmalar yapılmasını gerektiriyor. E, bu yüzden iki şirket e, geri dönüştürülmüş malzemelerin bileşimini ve bunların nasıl kullanılacağını daha iyi anlamak için bir çalışma yürütmek üzere güçlerini birleştirmişler. Testler yapmışlar. Kullanılmış pamuk bazlı kumaşlardan 166 örnek almışlar. Kimyasal bileşimlerini, bileşenlerini belirlemek için kumaşları parçalayarak 8000 adet test yapmışlar. Sonuçları da Vancouver'da düzenlenen yıllık tekstil sürdürülebilirlik konferansında sunmuşlar. E, bu testlerden elde edilen sonuçlar e, iç açıcı değil. Sonuçlardan elde edilen birinci öğreti şöyle. E, geri dönüşümlü e, kumaşların e, kimyasallarla dolu olduğu saptanmış. E, büyük olasılıkla bu kimyasallar üretim esnasında maruz kaldıkları kimyasallar e, bileşimlerinde e, kanserojen olan krom bileşikleri var e, %8.7'sinde boyamada kullanılan ağır metaller bulunmuş e, %19.3'ünde ise boya ve pigment yapımında kullanılan bir endokrin bozucu var ee, başka başka da böyle e, kimyasallar e, bulmuşlar. Bunlar çarpıcı olanları. E, bu sonuçlardan elde edilen ikinci öğreti, geri dönüşümlü kumaş satın alan şirketlerin e, ne elde edeceklerini asla bilmeyeceği yönünde. Çünkü kumaşlar partiden partiye değişebiliyor. Şimdi şirketler kendi kumaşlarından zehirli kimyasalları arındırırken bu geri dönüştürülmek üzere bulunan kumaşları kullanılmış tekstilde bulunan kimyasallarla karıştırmak istemeyeceklerdir. Buradaki endişe, e, bu kimyasal yüklü kumaşların e, tekrar kullanılmasının bir şirketin ürünlerinde bunları ortadan kaldırma konusundaki vaatlerine etkilemesi. E, bu nedenle her iki perakendecide e, onları temizlemenin veya saflaştırmanın yollarını e, araştırmaya başlıyorlar. E, bir çözüm yeni geri dönüşüm biçimleri yaratmak olabilir geleneksel tekstil e, geri dönüşümü elyafları daha küçük parçalara bölmeyi e, uyguluyor. Tekstil atıklarını moleküler seviyeye indirmeyi, kirleticileri çıkarmayı ve esasen e, saf e, sellozu geride bırakmayı içeren bir yöntem bu. E, Patagonya gibi eski plastik şişelerini e, geri dönüşümlü e, giyim hatlarında kullanan şirketler için bu büyük sorun olmayabilir. E, şişelerin bileşimi standartize edilmiş olduğundan ne elde ettiklerini her daim biliyorlar. Oysa eski giysilerde neler olduğunu her zaman bilmek mümkün değil. H&M, Ikea veya Patagonya gibi firmaların yaptıkları bu çalışmalar, üretimde kullanılan kimyasalların mevzuatının düzenlenmesi için faydalı olabilir, geri dönüşümlü tekstillerin kullanımı için bir eylem planı hazırlamak lazım. Bu araştırmanın diğer şirketlerinde daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme benimsemelerine katkısı olabilir. Patagonya genelde böyle yağmurluk, rüzgarlık gibi şeyler üretiyor. Buna dış giyim diyelim. Dış giyimi dönüştürdüğü plastiklerden elde ettiği tekstille yaptı. E, tekstil firmaları senelerce plastik şişeden tekstil ürünü yapmanın imkansız ve pahalı olacağını savundular. Patagonya ise bir sürü deneme yanılmadan sonra bunun doğru olmadığını kanıtladı ve plastik şişelerden tekstil ürünü e, üretmeyi başardı. E, açık havada giyilecek koruyucu tekstil ürünler üreten şirket, erkekler, kadınlar ve çocuklar için e, 61 çeşit su geçirmeyen e, kıyafetler e, ürettiler. E, ve bunlar %100'ü geri dönüşümlü malzemelerden yapıldı. Fair Trade adil ticaret sertifikalı fabrikalarda dikildiler. Bazıları tamamen geri dönüştürülürken, diğerleri kısmen geri dönüştürülüyorlar. Bu sezonun %69'unda geri dönüşümlü malzemeler kullanılmış. Endüstri normunun sadece %15 olduğu göz önüne alındığında bu ciddi bir başarı aslında. Giysiler Patagonya'nın Kuzey Amerika mağazalarına ulaşmadan önce dünyayı dolaşıyorlar. E, İtalya ve Slovenya'da plastik çipsler olarak başlıyorlar. Japonya'da dokunup iplik haline geliyorlar. Daha sonra kesilip Vietnam'da dikiliyorlar. E, buradaki bu bütün e, uluslararası hareketler savurgan görünebilir. Ancak Patagonya bir basın bülteninde şöyle bir açıklama getiriyor buna. Ee, ürünlerimizi dünyanın her yerine ulaştırmanın sera gazı kirliğine yol açtığını düşünebilirsiniz. Ancak öyle değil. Ee, aslında karbon emisyonlarımızın çoğu %97'si tedarik zincirimizden geliyor. Bu emisyonların %86'sı yeni sentetik ürünlerden. E, yaptığımız geri dönüşümlü kumaşlar ne kadar fazlaysa, 2025 yılına kadar tüm üretimimizde karbon nötr olmayı e, yakalayacağız diyorlar. E, her yıl üretilen plastik miktarı insan, insanların tüm ağırlığını aşıyor. E, dünya... E, 3 milyon 700 bin ton 8 milyar pound plastik e, bunun içinde boğuluyor e, böyle bir dünyada Patagonya'nın önerdiği gibi çözümlere ihtiyacımız var e, daha fazla şirket atık malzemelerin yeni kullanım alanlarına dönüştürülmesine katkı sağlayabilir e, tüm ürün hatlarında ee, ve bir sürü firmayla yenilikçi yöntemlere ihtiyaç var. Ee, geri dönüşme öncelik veren bu işletmeleri desteklememiz gerekiyor. Ee, yağmurluk, rüzgarlık alırken dikkat ederiz artık. Ee, bir müzik arası verelim. Ee, Red Hot Chili Peppers'tan By The Way'i dinleyeceğiz. Standing in line to see the show tonight And there's a light To make a little leeway Beat that nick, But not the way that we play Talk down Bloodbath Ripcage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 Waiting for... Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Biofilia programındayız, müzik arası vermiştik, Red Hot Chili Peppers'dan By The Way'i dinledik, birinci bölümde Ikea ve H&M'den bahsettim, Ikea ve H&M'in 2030 yılı planları var. Ikea 2030 yılına kadar sadece geri dönüşümlü ve yenilenebilir malzemeler kullanan ve satın almak yerine mobilyayı e, kiralamayı teşvik eden döngüsel bir şirket olma hedefine sahip. H&M ise tüm kıyafetlerini geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklı tekstilden üreteceğine dair söz vermişti. Tabi tekstilde kullanılmış kumaşları kimyasallardan arındırmak zor. Patagonya markası buna şöyle bir çözüm bulmuş. Rüzgarlık ve yağmurlukları. Dönüştürdüğü plastiklerden elde ettiği tekstilden üretiyor. 2025 yılına kadar tüm ürünlerde karbon nötr olmayı planlıyor. Ee, şimdi başka bir konudan bahsedeyim. Kahveden kahve petrol kadar önemli bir ticari meta ee, ulusal kahve birliği var. Ee, bu birlik Amerikalı yetişkinlerin %63'ünün geçen yıla göre %6 artışla günlük kahve içtiğini saptamış. Kahve Amerika'nın en sevdiği e, içeceklerin başında geliyor. Küresel kahve endüstrisi neredeyse sadece gelişmekte olan ülkelerde ürün üreterek önemli ölçüde büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Kahve Birliği tarafından yapılan ankete göre tüketicilerin %70'inden fazlası evde kahve hazırlamayı tercih ediyorlar. Evde kahve hazırlarken de kapsül makineleri kullanıyorlar, filtre kahve makinelerini tercih ediyorlar. Ee, Güney Amerika dünyanın en büyük kahve üreticisi iken Avrupa en yüksek kaliteli kahve de daha büyük bir üretici. Ee, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere, Avrupa bölgesinde yoğun kahve e, üreten ülkeler. Kişi başı tüketim ise Finlandiya'da fazla, yıllık kahve tüketimi kişi başı 12 kilogramdan fazla. E, tabii e, genele baktığımızda bütüne Amerika en fazla kahve tüketen yer ama kişi başına vurduğumuz zaman Finlandiya daha önde gidiyor. Kahve kalitesinin takdir edilmesi, lezzet notalarının anlaşılmasıyla birlikte artıyor. Bu yıl trendler de değişti. Soğuk demleme günümüzün en hızlı büyüyen içecek trendlerinden biri. Birisi de biyolojik kahveler. Arabika en çok üretilen kahve ve en kaliteli kahve Robusta pazarda ikinci sırada dünyanın dört yanındaki şirketler Rainforest Alliance, Alliance tarafından onaylanan %100 Arabica Rico ve %100 Arabica Aromatica gibi iki lezzette sıfır atık ilkesine odaklanmaya başladılar. Şirketler Arabica kahvesinde ürün yeniliklerini gerçekleştiriyorlar. Örneğin Pellini Kafe var. %100 Arabica organik kahveden oluşan Pellini biyotaze çekilmiş kahve çekirdeklerini piyasaya sürdü. Şirket gittikçe daha fazla organik ürün talep eden İtalyan tüketicileri hedefliyor. Kahve çok büyük bir konu, daha da derinlikleri var, daha da boyutları var tabii ki de. Ben şimdi İngiliz mimarlar konusuna geçeyim. Son zamanlarda İngiliz mimarlar iklim ve biyolojik çeşitlilik için acil durum ilan ettiler. Aslında dünyanın her yerindeki mimarlar aynısını yapmalı. Ee, ayrıca bina yapımına dahil olan birçok meslek var. Yapı mühendisleri, inşaat mühendisleri. Ee, onlar da bu acil durum ilanına e, dahil olabilirler. İnşaat sektöründe çalışan herkesin tüm disiplinlerin dünyanın ekolojik sınırlarını ihlal etmeden toplumun ihtiyaçlarını karşılaması bizim de davranışlarımızı ve taleplerimizi değiştirebilir. Mimarların müşterileriyle birlikte daha geniş, sürekli yenilenen ve kendi kendine yeten bir sistemi birlikte yaratmaları önemli. Ee, doğal dünyanın bir parçası olarak binaları, şehirleri ve altyapıları ele almak ve tasarlamak e, gerekecek. Ee, ulaşım da önemli. Ulaşımda e-bisikletler yani elektrikli e bisikletler patladı diyebiliriz. Ee, yeni bir araştırma var. E-bisikletlerin ee, e küresel satışlarını incelemiş. E, bu araştırma 2018'de küresel e-bisiklet pazarının e, 14 e, milyar 775 milyon dolar dolar değerinde olduğunu tespit ediyor e, ve 2019-2024 döneminde de %6 veya %7 büyüyeceği öngörülüyor. E, 2018'de Almanya'daki elektrikli bisiklet satışları toplam bisiklet e, pazarının yüzde 23.5'ine sahip. E, Almanya'da bir e-bisiklet e e, temin sesiz ve aynı zamanda spor ve eğlence için tercih ediliyor. E, ülkedeki şehir lojistiği açısından da tasarruf sağlayan bir alternatif. Saatte 45 kilometreye kadar çıkabilen elektrikli bisikletler var. Bu bisikletlerin sunduğu faydalardan bazıları şunlar. Ee, seyahat kolaylığı özellikle uzun mesafeler için, ee, yokuş tırmanma için uygun, ağrı yük yük taşınabilir, böyle bir kolaylık sağlıyor ve tabi sağlık endişelerini de gideriyor. Bir başka raporda küresel elektrikli bisiklet pazarının 2019'dan 2024'e %12,5 büyüyerek 21 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Elektrikli bisiklet, ev bisiklet pazarı seyahat etme, egzersiz, zindelik ve eğlence gibi nedenlerle büyüyor. Bu pazarın hedefi sağlık bilincine sahip tüketicileri artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak, çevresel kaygılar ve karbon salınımlarını azaltmak diyebiliriz. Bunun yanı sıra elektrikli otomobil satışları da geçen yıl yüzde 60 artmış. Ancak Financial Times'dan Nick Butler'a göre crossover jiplerin satışları da hızla artıyor. Yine de insanların çoğunun yakın zamanda benzinle çalışan arabalardan almayacağı öngörülüyor. E, muhtemelen insanların çoğu kısa bir zamanda bisiklete veya e, elektrikli bisiklete geçmeyecekler. Ancak bisikletlerini ve e-bisikletlerini e sürmek ve park etmek için e, onlara tasarruflu e, olanaklar sağlanırsa, arabayı bırakıp bisiklet sürmeye başlayabilirler. Şimdi daha iyi piller ve elektrik motorlarla çalışan daha ucuz bisikletler var. Ee, onlar için uygun ortamı yaratmanın zamanı geldi. Ee, Birçok insanı arabadan çıkarmanın, karbon emisyonlarını azaltmanın ve daha iyi şehirler yaratmanın en hızlı ve en ucuz yolu bu. Ee, arabalar, bisikletler ve yeni yaşam tarzlarından bahsetmişken programı Kraftwerk'den otobanla kapatalım. Ancak uzun bir parça bu. Baş kısmından kısa bir bölüm dinleyelim. Ee, Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>